Kısa. Ses hiç kesilmedi değil mi? Evet. Ee, bazen oluyor bizde işte. Yani hani biz de insanız ya. Bilgisayar adına diyorum yani. Öyle diyor herhalde bilgisayar bize. Bu dua güzel bir dua. Ya Rabbi inzal ettiğin ve inzal etmekte olduğun tekvini ayetler içinde söylüyor yani yeryüzüne bütün sürekli Allah yağmur yağdığında Allah e, ayetini gönderiyor. Çocuk doğduğunda Allah ayetini gönderiyor. Güneş doğduğunda güneşli hava olursa Allah ayetini gönderiyor. Efendim hava gittiğinde güneş e, efendim evet Allah ayetini gönderiyor. Savaş olduğunda yine Allah ayetini gönderiyor. Her halükarda Allah'ın gücünü Gördüğümüz zaman o ayetini okumuş oluyoruz. Efendim. Bakalım. <gülüyor> Allahümme azım fihi rağbeti. Ya Rabbi, Kur'an okumakta benim e, rabetimi isteğimi, arzumu çoğalt. Okurken e, bakımlık olmasın. Ve cealhu nuran <gülüyor> li basari. Kur'an'ı gözümün e, basiri görme kabiliyetini e, görmek için nur haline getir yani kabiliyeti e, efendim kabiliyetimi çoğalt e, Kur'an'ı okudukça ona aşina olmayı çoğalt ve onun anlattığı şeyleri anlamayı onunla kainata bakmayı, balıklara bakmayı basireti nasip ele. ve basireti ve şifaen lisadri evet Gözüme e, nur ver, basiretim açılsın ve kalbime şifa olsun. Kalbin şifa olması demek e, sükunet bulması. Zaten güncel hastalıkların temel alt yapısı e, kendisine ve etrafına şüphelenme gibi hastalıklar şüpheli hale gelme gibi hastalıkların alt yapısı e, inansızlıktır. Güven ve inanç. E, sızlık e, daha sonra bu gibi hastalıkların ve hastalıklı hale gelmeyi e, sağlıyor bu açıdan e, Allah ile doğru ilişkisi olan insanlar göğüslerinde genişlik olur rahatlar ve huzurlu herkesi dost kardeş diye bakar bu yaklaşım tarzları onların zenginliğidir Allah'ımza zeyin bir bir Ya yarab Kur'an kültürüyle Kur'anın e, nuruyla Lisanımı e, süsle. Güzel söz söylemeyi nasip eylem. Ve cemmil bihi vecihi yüzümü, cemalimi güzelleştir. Ve kalbi bihi cesedi, cesedimi tenimi kuvvetli kavi eyle. Ve keffir bihi zunubi, günahlarımın affına keffaret eyle. E, günahlarımı keffaret eyle. Efendim. Ve rüzubni tilavetihu ala ki ana elleyli ve etrafen nehr gecenin tarafında gecenin pardon gecenin içinde gündüzün tarafında yani başlangıç ve sonunda sana itaatlı olmayı nasip eyle bu Kur'an tilavetiyle bunu bana rızık olarak ver yani hem Kur'an okuyup hem de Kur'an'a ters yaşantı olmak insan için kötü bir durumdur ya Rabbi bu durumdan amin bizleri kurtar وَحْشُرْنَا مَعَنْ ve وَعَالِهِ الْأَخْيَارِ Bizi Nebi'in ile, Ali Ahyar ile, ehlibeyti i Beyti ve sahabesi e, e, e, ile beraber haşreyle. Tabi burada kimse Ebu Süfyan ile beraber haşre olmak istemez. Ama e, yine kimse katillerle beraber olmak istemez. Ama buna rağmen Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimi artır. Gözlerime Kur'an'ı ışığı, Kur'an'ı ışık yap gözlerime. Göğsüme Kur'an'ı şifa yap. Allah'ım Kur'an'la dilimi zinetlendir, Yüzümü güzelleştir. Şöyle... Vücudumu da Kur'an'la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır. Gece ve gündüz Kur'an okumamı nasip et. Beni Resulü Ekrem ile onun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir. Onların yolunda ile manasında. <gülüyor> evliyanın e, fehmiyle anlayışıyla Kur'an'ı hadisi e, anlamayı nasip eyle. ve ilham el evliyai evet evliyanın ilhamıyla ilhamlar nasip eyle. onlara verdiğin ilhamdan bizlere de ilham nasip eyle. Evet geçen defasında evlat ile ilgili evlat istemekle ilgili dua örnekleri vermiştik. Bugün de genel bir rızık olarak dua nasıl yapılır rızık duası. sesim geliyorsa Benim o da gözüme görünmüş şimdi göründü o da görünmediği için ses var demeye inşallah ve izdikale İbrahim Rabbice'l-hazel-belede aminen ve rızuk ehlehu minest-semarati men amine minhum billahi vel yuvm akhir <gülüyor> "Kâl ve men kafara fi umetihu qalînatum ila azabîn-nar ve bi İbrahim şöyle dua etti diyor: "Rabbim Celle Hazel Belede, Aminen. Ya Rabbim, herhangi bir yere yerleşmek istediniz? Sık sık kesiliyor mu sizde? Ya maalesef. Kusura bakmayın." <gülüyor> Ya Rabbi bu beldeyi bizim için hayırlı eyle. Yani bir yere giriyorsun orada ev aldınız. O, o ev için. Genellikle halkımızda bu anlayış var. Hemen bir Yasin'e kuttururlar. Bir toplantı. Bir yemek. Evet. Varzuk ehlehü semarati Ailemi, ehlimi e, güzel rızıklarla, güzel e, meyvelerle, güzel yiyeceklerle efendim nasiplendir. Güzel iş kapısı, imkan kapısı, nasip et. Menâmenen minhum billâhi vel yevmil âhir. Kalemen men kefer fe Devam ediyor ayet cümlesi. Ee, bu örnek bir misafirle gittiğiniz zaman, efendim yeni bir yere taşındığınız zaman bu gibi dua örneklerini Kur'an'dan alın alınabilir. <gülüyor> Başka bir örnek Kulli Allahım malik el mülke. Allah sen gerçek mülkün sahibisin. Tövte el mülke menteşa istediyine de mülkünü verirsin. Ve tenzil mülkemim menteşa dilediğine de mülkü alır çıkarırsın vermesin. Verdiğini alırsın ve çoğuzumenteşa ve tuzilmu menteşa dilediğini aziz dilediğinde zelil kılarsın. diye dikel hayır hayır senin elindedir Allah'ım. Her türlü hayır sendendir diye. İnneke ala kulli şeyin kadir Allah her şeye kadir, kadir-i mutlak Rabbimiz. Bu ayet kerime, yine e, iş başa başlarken, işe giderken, iş yeri açarken, iş yeri aç, açtığınız ise, her sabah namazdan sonra eve, iş yerine geldiğinizde bu dahi okumak lazım. Bir iyi iş, mutlu olduğunuz bir iş, arzu ettiğiniz bir iş meydana gelirse, veyahut veyahut Dünyaya çocuk gelirse dolayısıyla bu zamanda e, okunacak dualardan birisi de tuğlicü'l-leyle fil Nahar ve tuğlicül Nahara fil nehâre ve tuğlicü'l-hayye minel meyyit ve tuğlicü'l-meyyite minel Hayy ve terzuku men teşâ ve bi gayri hesâb bu duayı okumakta fayda var. Yine bir e, rızık ve ev değişimi yeni ev aldığınızda falan Rabbena <gülüyor> inni askantu min zurriyyati bi vadin ghayri zi'in 'inda baitikal muharram. Rabbena li yuqimus-salata fa-j'al afidata minan-nas tehwi ilehim wa-rzukhum minat-tamarati Okuyabiliriz. <gülüyor> ya Rabbi, aziz İbrahim ben evladımı hıssız bucaksız yere bıraktım, sana emanet ettim. Ee, Beytim Muharram'ın yanında sen ona sahip çık diyor sen onu korun Rabbimiz on, evletlerin diyor namaz kılan olsun onlara e, insanları sevdir e, onlara güzel şeyler ver ve onları güzel meyvelerden rızıklandır umulur ki sana şükreden kullardan olur diye de böyle dua ediyor Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i Mekke'nin e, civarına gelip yerleştirip sonra geri e, Kudüs'e gittiğinde evet İsa İbni Meryem radıyallahu anh şey, aleyhissalatü vesselam e, Kur'an-ı Kerim'de örneklerden Kale İbni Meryem Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mine seme tekune allena al-iden لَيَبْوَلِنَا وَآخِرْنَا وَآيَتًا مِنْكِ وَرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْعَزِقِينَ Bu ayet-i e, ne için okuruz? Bu ayet-i kerime herhangi bir iş bulduğumuz zaman ya da sofrada veyahutta da bir nimet varken bu ayet-i kerimeyi okuyabiliriz. O nimetin, elimizdeki nimetin hayırlı olması için, bizim için hayırlı olması için, bu duayı Kur'an'dan dua isteyenler için örnekler gösterebiliriz. 5. sure 114. ayet-i demiş. Yine 9. sure 59. ayet-i kerime de. Ve ler ennehum radu ma atahumu ve Evet, bu etkilimeydi. hüsnü huluk, güzel ahlak ve teslimiyet için mesela aile geçimsizliği evlat baba geçimsizliği ile ilgili okunması mümkün olabilir bu ayet-i dolayısıyla onun için de uygundur eğer onlar Allah ve kendilerine verdiği razı olup Allah bize yeter yakında bize Allah da lütfundan verecektir Resulü de biz yalnız Allah'a rağbet edenlerden edenleriz e, deselerdi kendileri için daha iyi oluldu. Dolayısıyla bu ayet-i ne için okumuş oluyoruz? Böyle bir e, şuurlu e, anne baba ve büyük küçük bile ahlaklı nesil olmasını istediğimiz zaman bu duayı okuyabiliriz. Kur'an'da örnekler halinde e, bu ve buna benzer birçok dua örnekleri var Kur'an'da hani bazı arkadaşlar ya ben ancak Kur'an'dan dualar istiyorum e, şeklinde diyenlere rızık adı altında diye birçok e, şekilde efendim imanla ilgili dua örnekleri var iman e, söz konusu olduğu zaman imanın kavi olması, imanın gitmemesi, imanın zayıf olmaması, imanın güçlü olmak için, belalara karşı sabretmek için Elbette dinin ise asabetun musibetin قالوا إنا لله وإنا إليه bela geldiği zaman bunu okumak lazım. Yine ve minhum men yekulu rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina bu ayet <-i> kelimeden sadece rabbena atina fi dunya haseneten ve fil qina kısmını alarak da okuyabiliriz. Bunu biliyoruz zaten manasında. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Bakara Suresi 201'de geçen bu örnek güzel bir örnektir. Sonra Amener Resulü başlı başına imanla ilgili imanımızın gitmemesi, imanımızın doğru olması, doğru inanmak için ve Allah'ın bizim gücümüzün üstünde tahammül edemeyeceğimiz